Yapmadın, kabirde azaba müptela olursun. Hep misalleri var, geçiyoruz. İkincisi, kabir azabının. Anaya babaya ak olan kimse. Yani akmanası, anaya babaya asi olan kimse. Kabir azabına müptela olur. Misalleri vardır, geçiyoruz. İnşallah Allah, Ercenin Almanları İstikbaldeki derslerimizde konuşacağız. Üçüncü azabı kabire iftihar olan, bir yerden lafa alıp diğere götürüp iki cemiyeti birbirine açan...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 Karşısındaki adam adiysen sen de ona uyarsan adileşirsin üst çevir onları.